Haftanın ilk gününden herkese merhaba. İlk kampanya Adana'dan. Adana Alanının kapanmasına karşı çıkmak için açılan kampanyada Türkiye'nin sanayi alanındaki Lokomotifi Kültür Sanat Merkezi modernleşme öncesi uzun yıllar Türkiye'nin dördüncü büyük ili olan ve bünyesinde Türkiye'nin en büyük kuruluşlarını barındıran Adana'mızın havalimanı bu aralar elinden alınıp Mersin'in il sınırları içerisine taşınmak isteniyor. Bölgenin en büyük ve merkezi kenti olan Adana'da halihazırda hazırda havalimanı mevcuttur. Bu yapılmak istenen havalimanı verimli tarım arazilerinin içine yapılacak olup çok büyük tarım alanlarını katledecektir. Ayrıca Adana'nın kuş cennetleri bulunmaktadır ve havalimanının yapılacağı yer de kuşların göç yolları üzerinde yapılacak ve... Adana'mızın kuş cennetlerine darbe vuracaktır. Yine Adana'nın elinden alınıp Mersin'e verilmek istenen bu havalimanının ihalesi defalarca yapılmış, defalarca farklı firmalar almış fakat hiçbiri bu havalimanını tamamlayamamıştır. Buna rağmen bu kez de bir inat ile bu havalimanının devlet tarafından yapılacağı açıklanmıştır. Mevcut havalimanı büyütülüp tren yolu hattı ve entegre edildikten sonra rahatlıkla bölgesel bir havalimanı olabilecek konum ve kapasitede. Adanalı bu yapılanların bir takım siyasi hırslar yüzünden yapıldığını düşünmekte ve tüm bölge müdürlüklerine kaybettiği gibi havalimanını da kaybetmek istememektedir. Havalimanımızı vermiyoruz. Bu konuyla ilgili alakalı olarak sayın belediye başkanlarımızı, valimizi, milletvekillerimizi, iş adamlarımızı, bakanımızı, STK'larımızı, sivil halkımızı havalimanımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz deniyor. Öte yandan bini aşan imzacısı sayısıyla talebin Adanalılardan da kabul gördüğünü söylemekte çok yanlış olmayacaktır. Adana'dan Kaz Dağları'na uzanıyoruz. Kaz Dağları Koruma Derneği tarafından başlatılan kampanyada Kaz Dağları'nda kesimi planlanan 15 bin zeytin ağacının korunması gerektiği vurgulanıyor. Kampanyada oldukça kıymetli olan ve ekonomik değeri bulunan zeytin ağaçlarının kökünden sökülmesi veya başka yere nakledilmesi halinde tuttuğu ve yaşamaya ve ürün vermeye devam ettiği bilinmektedir. Nitekim ağaçların kesilmesine dayanamayan bazı dernek üyelerimiz kendi kısıtlı olanaklarıyla bazı ağaçları satın alarak kepçe yardımıyla söküp taşıyarak başka arazilere dikmişlerdir. Derneğimizce zeytin ağaçlarının kesilerek katledilmesi yerine yol inşaatı yüklenici firmasının bir ağaç sökme makinesi satın alarak veya kiralayarak ağaçları sökmesi ve Çanakkale Valiliğimiz, Ayvacık Kaymakamlığımız, köy muhtarlarımız, Küçükkuyu ve Ayvacık belediyeleri ve derneğimizle yapılacak işbirliğiyle uygun yerlere nakledilerek boş arazilere ya da ihtiyaç sahibi köylülerin arazilerine dikilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Zeytin Ağacı Katliamı'nın bir an önce durdurulması ve konunun çözümü için Çanakkale ile valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarla bir toplantı yapılarak ağaçların kesilmesi yerine sökülerek ihtiyaç olan yerlere dikilmesinin sağlanması hususunda gereğini arz ediliriz denerek yetkililere bu duruma son vermesi konusunda çağrı yapılmış bu kampanyada. Kürşat Ulusal'ın kampanyasına kulak verelim şimdi de. Cinsiyetimiz kimliğimiz değildir başlığıyla başlattığı kampanyasında Ulusan medya arka da güzel, gündüz kuşağında kurban ya da cani hikayelerinde fedakar anne, iyi aile kızı ya da kötü kadın siyaset sayfalarında ise başörtüsüyle bayrak taşıyıcı olarak görünmek ve medyanın yalnızca mutfağında çalışıp görünmez olmak. Eldeki verilere göre. Yöneticilerin %15'i kadın, %85'i erkek. Köşe yazarlarının %12'si kadın, %88'i erkek. Televizyonlardaki siyasi tartışma programlarına katılan konukların %11'i kadın, %89'u erkek. Haber kaynaklarının %18'i kadın, %82'si erkek. Arka sayfa güzellerinin ise %100'ü kadın, genel yayın yönetmenlerinin ise %100'ü erkek olduğu belirlenip, Kadının bir obje olarak kullanılmasını engellemek amaçlanmaktadır diyor. Ve herkesi bu konu hakkında daha duyarlı olmaya davet etmiş bu kampanya. Sırada Emre Şimşek'in bir kampanyası var. Gözden kaçan önemli sorunlardan birisine dikkat çekiyor. Şimşek, atama bekleyen itfaiyeciler konusu. Şimşek kampanyasında üniversitelerin sivil savunma ve itfaiyecilik bölümünden mezun olan gençlerimiz 4 yıldır mesleklerini yapamıyor. Bunun nedeni ise 4 yıl önce Danıştay'ın durdurduğu İtfaiye eri alımına ilişkin yönetmelik. Bu hususta İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün bir an önce bu yönetmeliği çıkartması gerekmekte ve bizlerin bu mağduriyetini gidermeli. İtfaiye mesleği dünyada en kutsal meslek olarak nitelendirilmekte. Fakat ne yazık ki ülkemizde kutsal meslek olmasından ziyade asli işin bölümden mezunların görevlerini icra edememesi durumu var. Bizler iki defa dört yıl içerisinde KPSS'ye girdik. Ancak belediyelere alım olmadığı için itfaiyeci olarak atanamadık. Bu konuyla ilişkin yeni bir KPSS sınavına girmeden yönetmelik çıkarılırsa belediyelerde memur itfaiye yerleri kadroları açılacak ve atamalar yapılabilecek. Siz de bu kampanyamıza destek olun ve bilinçli itfaiyecilerin hizmet etmesini sağlayın diyor ve herkesi seslerini daha fazla duyurabilmek için bu kampanyaya desteğe çağırıyor. Balık esirden Kadir Erdemir'in kampanyası da yine eğitimle ilgili öğretmen atamalarında 2013 yılından itibaren uygulanmaya başlanan ÖABT yani Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Sınavı bütün illerde yapılmadığı için biz adaylar başka illere gidip mağdur oluyoruz. Bazı adayların maddi durumları göz önüne alındığında bu durum büyük bir mağduriyet. Ayrıca bu durum öğretmen olarak atanıp ancak... Alan sınavına tabi tutulmayan adaylarla bizim aramızda yine bir eşitsizlik yaratıyor. Lütfen bu sınavın her ilde yapılması için sınav tarihine kadar gerekli düzenlemeleri yapıp biz adayların bu mağduriyetini telafi edin diyor Erdemir. Bu sorunun çözüme ulaşması için yetkililere sesleniyor. Benzer bir talepte KPSS sınavı için kampanya sahibi Aydın'dan Nazan Avcı. Avcı kampanyasında 2016 KPSS'ye kadar KPSS A grubu sınavların ikamet ettiğimiz. Adreslerde girebiliyorduk ancak 2016 KPSS alan sınavı için belirlenen illerde sınava girilmesi şeklinde duyuru yapıldı. Ancak birçok sınava hazırlanan arkadaşı mağdur edecektir sınav gününün sınavın verdiği stresin Yetmediği gibi bir de bilinmeyen bir ilde sınav yerleri aramanın stresi yaşanacak. Manevi yönü dışında bir de maddi durumu var. Bu durum birçok arkadaşımızın mağdur olmasına neden olacaktır. Sınava yatırılan ücret, yol parası, kalacak yer problemi birçok arkadaşımızı mağdur ediyor. Bunun dışında sınav merkezlerinin az olması sınava girecek arkadaşlar için mutlaka mağduriyet oluşturacak. Bu gibi sıkıntılara çözüm bulunması gerekmekte. Düzenlemenin getireceği sıkıntılar göz önüne alınmalı ve bu mağduriyeti yaşatmamak adına adım atılmalıdır. Zaten KPSS-A sınavından sonra kurum sınavları ve mülakat aşaması için Ankara'ya gidilmek zorunda. Maddi külfete katlanılmakta. Bu külfetin daha da artmaması için KPSS-A sınavının daha önceden yapıldığı gibi. İkamet edilen yerde girilmesine izin verilmelidir diyor bu kampanya. Son olarak şimdi Avustralya'ya götürüyoruz sizi. Samantha Menez'in Change.org üzerinden tam 3 yıl önce başlattığı kampanya geçtiğimiz hafta başarıya ulaştı. Kampanyasında reşit olmamış çocuklara ailelerinin bilgisi dahilinde olmadan Alkol temin eden kişiler olduğunu belirten Menes, bu konuda hiçbir ülkede yasal düzenleme olmadığını belirtiyor. Reşit olmadığı için ülkede marketlerden alkol alamayan çocuklara kendi aldıkları alkolleri kendi evlerinde satan yetişkinlerin birçok tehlike barındırdığına vurgu yapan Menes'in kampanyası ülke genelinde büyük ses getirmişti. Geçtiğimiz hafta gelen haberle Avustralya hükümetinin yeni bir yasal düzenleme yaparak çocuklara ailelerinin bilgisi dahilinde alkol temin eden yetişkinlerin